tevessül Peygamber Efendimize her zaman yaratılmadan önce, yaratıldıktan sonra dünyadaki hayatında ve vefatından sonra berzah kabir aleminde tevessül edilmiş, kıyamet günü dirildikten sonra arasat meydanında ve cennette de edilecektir. Vesile Allahü Teala'nın nezdinde yakınlığa ve hacetlerin giderilmesine sebep kıldığı her şeydir. Resul-i Ekrem ile tevessül yani Resulullah Efendimizi Allahü Teala katında vesile etmek onun yardımını ve şefaatini istemek caizdir. Bunlar peygamber aleyhisselam selef-i salihinin ulema ve diğer müslümanların yaptığı şeylerdendir. Müslümanlardan hiç kimse bunu kötü görmemiştir. Şimdiye kadar bozuk itikat sahipleri dışında bunları kabul etmeyen hiç kimseye rastlanmamıştır. İnsanların babası Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildiği vakit Peygamber Efendimiz'i vesile yapmıştır. Bunu sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle anlatmışlardır: Adem aleyhisselam zellesi sebebiyle cennetten çıkarılınca ya Rabbi, beni Muhammed'in hürmetine affet dedi. Allahü Teala ya Adem sen Muhammed'in nasıl bildin daha ben onu yaratmadım buyurdu. Adem aleyhisselam: Ya Rabbi beni yaratıp bana ruh verdiğin zaman gözümü açıp baktığımda arşın kenarında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı gördüm. İsmini isminle sevdiğin odur." dedi. Allahü Teala: Doğru söyledin ey Adem. Mahlukatımdan en çok sevdiğim odur. Onun hürmetine af dilediğin için, seni affettim buyurdu. Bir rivayete göre de, o senin zürriyetinden gelecek olan bir peygamberdir. Onu yaratmasaydım, seni, evladını yaratmazdım. Onu şefaatçi gösterdiğin için seni affettim, bağışladım buyurdu. Bununla ilgili binlerce misal vardır. Bunlardan birkaç tanesi aşağıya alınmıştır. İki gözü âmâ bir kimse, gözlerinin açılması için, Resulullah Efendimiz'den dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, İstersen dua ederim. Fakat sabredip katlanırsan, senin için daha iyi olur buyurdu. Sabretmeye gücüm kalmadı dua etmeniz için yalvarırım dedi öyle ise amdest alıp şu duayı oku buyurdu <gülüyor> Allahümme inni es'eluke ve etevencehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiir rahmeti ya Muhammed inni eteveccehu bike ila rabbi fi haceti litakdiye, Allahümme şeffi hû O kimse bu duayı okuyunca Allahü Teala kabul buyurarak gözlerinin açıldığını hadis alimlerinden İmam-ı bildiriyor. Resulullah Efendimizin vesile edilmesiyle ilgili Osman bin Hanif Hazretleri şu hadiseyi anlatır. Osman bin Affan halifeyken büyük sıkıntısı olan bir kimse halifenin karşısına çıkmaya utandığı için, bana dert yanmıştı. Ben de, hemen abdestal, mescid-i saadete git. Yukarıda bildirilen duayı et, istediğini bildir, dedim. Adamcağız, dua ettikten sonra, halifenin bulunduğu yere gidip, huzuruna çıkarılmış. Halife, bunu seccadesi üstünde oturtup, derdini dinlemiş ve kabul etmiş. Adamcağız, İşinin birdenbire yapıldığını görünce sevinerek bana geldi. Allahü Teala senden razı olsun. Halifeye sen söylemeseydin sıkıntıdan kurtulamayacaktım dedi. Benim halifeyle görüştüğümü zannetti. Hazreti Ömer halifeyken kıtlık oldu. Eshâb-ı Kiramdan Bilal bin Hars Resulullah'ın türbesine gidip, Ya Resulallah, ümmetin Açlıktan ölmek üzeredir. Yağmur yağması için vesile olmanı yalvarırım dedi. Resulullah Efendimiz o gece rüyasında görünüp Halife'ye git, benden selam söyle, yağmur duasına çıksın buyurdu. Hazret Ömer yağmur duasına çıkınca yağmur yağmaya başladı. Allahümüteala sevdiklerinin hatırı için duaları kabul buyurmaktadır. Allahü Teala Muhammed aleyhisselam'ı çok sevdiğini bildirmiştir. Bunun için bir kimse "Allahümme inni es'eluke bi cahi nebiyyikel Mustafa" diyerek bir dua etse duası reddolunmaz. Bununla beraber ufak tefek dünya işleri için Resulullah'ı vesile etmek edebe uygun olmaz. Burhanettin İbrahim Maliki buyurdu ki: Çok aç olan fakir bir kimse Hücre İsaadete gidip: Ya Resulallah, karnım açtır, dedi. Az sonra birisi gelip fakiri evine götürdü, karnını doyurdu. Fakir yaptığı duanın kabul olduğunu söyleyince: Kardeşim, çoluk çocuğundan ayrılıp uzak yollardan sıkıntılar çekerek Resulullah'ı ziyaret için geldim. Bir lokma ikmek için Resulullah'ın huzuruna çıkmak yakışır mı? O yüksek huzurda cenneti ve sonsuz nimetleri istemeliydi. Burada istenilen şeyleri Allahü Teala reddetmez, dedi. Resulullah'ı ziyaret etmek şerefine kavuşanlar kıyamet gününde şefaat etmesi için dua etmelidir. İmamı Bekri Mükri bir gün İmamı Taberani ve Ebû Şeyh ile Mescid-i Saadet'te oturuyorlardı. Birkaç günden beri bir şey yemediklerinden çok acıkmışlardı. İmamı Bekr artık dayanamayarak "Açım ya Resulallah." dedikten sonra bir köşeye çekildi. Seyyidlerden bir zat iki hizmetçisiyle gelerek "Kardeşlerim, Dedem Resulullah'tan açlıktan yardım istemişsiniz. Sizi doyurmamı emir buyurdu." dedi. Getirdiklerini birlikte yediler. Artanını bunlara bırakıp gitti. İslam âlimlerinden Ebu Abdullah Muhammed Merakeşi 683 1284 Misbahuz Zulam adlı kıymetli kitabında Rasulullah Efendimize vesile ederek muratlarına kavuşan yüzlerce Müslümanı ve dualarını uzun yazmaktadır. Rasulullahı vesile ederek muratlarına kavuşanlardan biri de Muhammed bin Münkederidir. Şöyle anlatır: Bir adam babama 80 altın bırakıp cihada gitmişti. Bunları sakla. Çok muhtaç olana da yardım edebilirsin, demişti. Medine'de kıtlık oldu. Babam, altınların hepsini açlıktan bunalanlara dağıttı. Altınların sahibi gelip istedi. Babam, bir gece sonra gel dedi. hücre isadete gidip, sabaha kadar Rasûlullah'a yalvardı. Gece yarısı bir adam gelip, uzat elini dedi. Bir kese altın verip, sonra oradan kayboldu. Babam, evde altınları sayıp, 80 adet olduğunu görünce, sevinerek, hemen sahibine verdi. İmam-ı Muhammed Musa hazretleri, bu kitabında, başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır. 637-1239 senesinde, Sader Kalesi'nden, seçkin bir cemaatle beraber çıktık. Yanımızda, bize kılavuzluk eden bir kimse vardı. Bir müddet gittikten sonra, suyumuz tükendi. Su aramaya başladık. Ben de bu arada, ihtiyacımı görmek için gittim. Bu sırada müthiş bir şekilde uykum geldi. Nasıl olsa giderken beni uyandırırlar deyip, başımı yere koydum. Uyandığımda, kendimi çölün ortasında yapayalnız buldum. Arkadaşlarım beni unutup gitmişlerdi. Yalnızlıktan büyük bir korkuya kapıldım. Çölde, sağa sola yürümeye başladım. Nerede bulunduğumu, nereye gideceğimi bilemiyordum. Her taraf, dümdüz kumdu. Az sonra hava karardı. Yolculuk yaptığımız kafilenin izi bile yoktu. Ben, gece karanlığında yapayalnızdım. Korkum daha da şiddetlendi. Telaşla, daha süratli yürümeye başladım. Bir müddet gittikten sonra çok susamış ve yorulmuş bir halde yere düştüm. Artık hayatımdan ümidimi kesmiş, ölümümün yaklaştığını hisseder gibi olmuştum. Susuzluk ve yorgunluktan ızdırap ve elemim son haddine varmıştı. Birden aklıma geldi. Gece karanlığında Ya Resulallah, yetiş. Senden Allahu Teala'nın izniyle Yardım etmeni istiyorum, diye inledim. Sözümü bitirir bitirmez, birinin bana seslendiğini duydum. Sesin geldiği tarafa baktığımda, gece karanlığında, etrafına ışıklar saçan, bembeyaz elbiseler giyinmiş, o zamana kadar hiç görmediğim bir kimsenin beni çağırdığını gördüm. Bana yaklaşıp, elimi tuttu. O anda bütün yorgunluğum ve susuzluğum kayboldu. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ona canım birden ısınıverdi. El ele bir müddet yürüdük. Hayatımın en tatlı anlarından birini yaşadığımı hissettim. Bir kum tepeciğini aşınca, beraber yolculuk yaptığım kafilenin ışıklarını görüp, arkadaşlarımın seslerini duydum. Onların yanlarına doğru yaklaştık. Benim bindiğim hayvan, en arkada onları takip ediyordu. Birden gelip, önümde durdum. Bineğimi önümde görünce, sevinç çığlıkları attım. Ben bağırınca, benimle gelen zat elini elimden çekti. Sonra elimden tutup, bineğime bindirdi. Sonra da, bizden bir şey isteyeni ve yardım talebinde bulunan kimseyi, biz boş çevirmeyiz, diyerek geri dönüp gitti. O zaman, onun, Resulullah Efendimiz olduğunu anladım. O geri dönüp giderken çevresine yaydığı nurların gece karandığında göğe doğru yükseldiği görülüyordu. O gözümden kaybolunca birden aklım başıma geldi. Nasıl olup da ben Resulullah Efendimizin elini ayağını öpmedim diye çırpındım. Ama iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmıştı. Ebu'l Hayr Akta Medine'de beş gün aç kalmıştı. Hücre-i yanına gelip, Resulullah'a selam verdi. Aç olduğunu bildirdi. Bir yana çekilip uyudu. Rüyada Resulullah'ın geldiğini gördü. Sağında Ebu Bekir Sıddık, solunda Ömer Faruk ve önünde Ali-ül vardı. Hazret-i Ali gelip, ''Ya ebel hayır! Kalk, ne yatıyorsun?'' Resûlullah geliyor dedi. Hemen kalktı. Resûlullah gelip, büyük bir ekmek verdi. Ebu'l-Hayr diyor ki, çok aç olduğum için, hemen yemeye başladım. Yarısı bitince uyandım, kalan yarısını elimde buldum. Ahmet bin Muhammed Sufi diyor ki, Hicaz çöllerinde, varlığım kalmadı. Medine'ye geldim. Hücre-i saadet yanında, Rasulullah'a selam verdim. Bir yana oturup uyudum. Resulullah Efendimiz görünüp, Ahmet, geldin mi? Avucunu aç, buyurdu. Avucumu altınla doldurdu. Uyandım, ellerim altın dolu idi. İmam-ı Semhudi, kapısının anahtarını düşürdü. Bulamadı. Hücre-i önüne gelip, Ya Resûlallah! Anahtarımı düşürdüm. Evime gidemiyorum dedi. Bir çocuk elinde anahtarı getirdi. Bunu buldum. Acaba sizin mi? dedi. Kilisli Mustafa Işık'ı efendi Mevârid-i Mecîdî'ye tarih kitabında diyor ki Mekke'de 20 sene kaldım. 1247 Miladi 1831 senesinde altmış biriktirip çoluk çocukla Medineye geldik. Paralar yolda bitti. Bir tanıdığıma misafir olup, Hücre-i Saadet'e geldim. Rasulullah'tan yardım istedim. Üç gün sonra, bulunduğum eve bir bey gelerek, benim için bir ev kiraladığını söyledi. Eşyalarımı oraya taşıttı. Bir senelik kira bedelini ödedi. Birkaç ay sonra, bir ay hasta yattım. Evde yiyecek ve satacak bir şey kalmadı. Zevcemin yardımıyla dama çıkıp, Resulullah'ın türbesine karşı sıkıntımı anlatıp, yardım dilemek istedim. Ellerimi kaldırınca, dünyalık istemekten utandım. Bir şey söyleyemedim, odama indim. Ertesi gün bir kimse gelip, filan efendi bu altınları sana hediye gönderdi dedi. Keseyi aldım. Geçimimiz düzeldiyse de, hastalıktan kurtulamadım. Yardımla, hücre-i önüne gelip, Resulullah'tan şifa istedim. Mescitten çıkıp, kimseden yardım istemeden, evime yürüdüm. Eve girerken, hastalığım hiç kalmadı. Nazar değmemesi için, sokağa birkaç gün bastona dayanarak çıktım. Fakat para bitmişti. Çoluk çocuğu karanlıkta bırakıp, Mescid-i beviye geldim. Yatsın namazından sonra sıkıntımı Resulullah'a söyledim. Yolda tanımadığım bir kimse yanıma gelip, elime bir kese verdi. İçinde Beheri dokuz kuruşluk 49 altın vardı. Mum ve lüzumlu şeylere aldım eve geldim. Şakayi ki Nu'maniye kitabının tercümesinde. İkinci ciltte diyor ki Osmanlı devletinin ilk şeyhül i̇slamı ve zamanının müceddidi olan büyük İslam alemi Mevlana Şemseddin Muhammed bin Hamza Fenari'nin gözlerine perde geldi. Göremez oldu. Bir gece Rasulullah Efendimiz Taha suresini tefsireyle buyurdukta yüksek huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye gücüm olmadığı gibi Gözlerim de görmüyor," demiş. Peygamberlerin tabibi olan Resulullah Efendimiz mübarek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp mübarek tükürüğüyle ıslattıktan sonra gözleri üzerine koymuştur. Molla Fenari uyanıp pamuğu gözlerinin üstünde bularak kaldırmış, görmeye başlamıştır. Allahü Teala'ya hamd ve şükretmiştir. Pamuk ipliklerini saklayıp öldüğü zaman gözleri üzerine konmasını vasiyet etmiştir. 834 miladi 1431'de Bursa'da vefat edince vasiyetini yerine getirdiler. Ambasi halifelerinden Ebu Cafer Mensur Mescid-i Nebevi içinde İmam Malik ile konuşuyorlardı. Ey Mensur, burası Mescid-i Saadet'tir. Hafif sesle söyle. Hak i kerime, suresinde mealen sesinizi Resulullah'ın sesinden daha yüksek yapmayınız buyurarak bir cemaati azarlamıştır. Resulullah'ın yanında hafif sesle konuşanlar ayet-i kerimesiyle de hafif konuşanları övmüştür. Resulullah vefat ettikten sonra saygı göstermek, sağ iken saygı göstermek gibidir dedi. Mensur boynunu bükerek: "Ya Ebu Abdullah, kıbleye karşı mı durmalı yoksa kabri saadet'e karşı mı durmalı?" diye sordu. İmam Malik Hazretleri: "Resulullah'tan yüzünü çevirme. Kıyamet gününün şefaatçisi olan o yüce peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, kıyamet günü senin ve baban Adem aleyhisselam'ın kurtulması için Vesile olacaktır. Kabr-i saadete dönerek ve Resulullah'ın mübarek ruhuna sarılarak şefaat dilemelisin. Nisa suresinin 64. ayet-i kelimesinde mealen, nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse Allahü Teala'yı tevbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyuruldu Bu ayet-i kerime Resulullah'ı vesile edenlerin tövbelerinin kabul olunacağını söz vermektedir buyurdu Bunun üzerine Mensur olduğu yerden kalkıp hücre isadet önünde durdu Ya Rabbi bu ayet-i kerimede Resulünü vesile edenlerin tövbesini kabul edeceğine söz verdin ben de Yüce Peygamberinin yüksek huzuruna gelip, senden af diliyorum. Kendisi sağ iken, af dileyip, af buyurduğun kulların gibi, beni de affeyle. Ya Rabbi, nebî Rahme olan Yüce Peygamberini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Ey peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselam, sana tevessül ederek Rabbime yalvardım. Yaranbi, Rabbi o yüce peygamberi bana şefaatçi eyle diyerek yalvarmaya başladı. Arkası kıbleye, yüzü muvacehi i penceresine karşı ayakta durup dua eiledi. Minber-i sol tarafta kalmıştı. İmamı Malik'in Halife Mensur'a verdiği nasihat hücre-i önünde dua edenlerin çok uyanık olmaları lazım geldiğini göstermektedir. O makama uygun edebi ve saygıyı göstermeyecek olanların Medine-i Münevverede çok kalmaları doğru olmaz buyuruldu. Anadolu köylülerinden biri Medine-i Münevverede senelerce kalmış, evlenmiş ve hücre-i sadette belli bir hizmete girmişti. Bir gün ateşli bir hastalığa yakalandı ve canı ayran istedi. Eğer köyümde olsaydım, yoğurttan ayran yaptırıp içerdim, düşüncesini gönlünden geçirdi. O gece, Resûlullah, Şeyhülharem Efendi'ye rüyada görünüp, o kimsenin yaptığı işin başkasına verilmesine emir buyurdu. Şeyhülharem, Ya Resûlallah, o hizmeti, ümmetinden filan kimse yapmaktadır deyince, o kimseye söyle, köyüne gidip ayran içsin buyurdu. Ertesi gün bu emir bildirilince, köylü baş üstüne diyerek memleketine gitti. Yalnız gönülden geçen bir düşünce bu kadar zarar verince, Allah korusun şaka bile olsa, uygunsuz bir sözün yahut edebe uymayan bir hareketin ne büyük bir zararı olacağını, buradan anlamalıdır. Salavat-ı Getirmenin Önemi ve Fazileti Peygamber Efendimizin ismi söylenip, işitildiği ve yazıldığı zaman, saygı ve hürmet ifadesi olarak, ona salavat-ı okumak, en önemli vazifelerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'de, Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesinde mealen gerçekten Allahü Teala ve melekleri peygambere salat ederler. Şeref ve şanını yüceltirler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve ona gönülden teslim olun. Buyurulmuştur. Tefsir alimleri bu ayet-i kerimede zikredilen salat kelimesinin Allahü Teala'dan rahmet, meleklerden istiğfar ve müminlerden dua manalarına geldiğini bildirmişlerdir. Bütün İslam alimleri Peygamber Efendimizin mübarek isimlerinden biri işitildiği, yazıldığı ve söylendiği zaman salavat-ı şerife yazmak ve söylemenin birincisinde vacip Tekrarında ise müstehap olduğunu söz birliği ile bildirmişlerdir. Allahü Teala'dan bir şey isteyen kimse önce Allahü Teala'ya hamd ve senâ ettikten sonra Resulullah Efendimize salat okumalıdır. Böyle bir dua kabul pek layıktır. İki salat ile Dua'nın başında sonunda olmak üzere yapılan dua geri çevrilmez. Ebu Talha Hazretleri anlatır. Resulullah'ın huzuruna girmiştim. Kendisinde daha önce hiç görmediğim bir sevinç ve hoşnutluk gördüm. Sebebini sorduğumda nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail Aleyhisselam müjde getirdi. Allahü Teala buyurdu ki Ümmetinden biri sana bir salavat söyleyince, Allahü Teala ona karşılık on salavat eder, dedi, buyurdu. Bu konuda, hadîs-i şeriflerden bazıları şöyledir. Yanında, ismim anılıp da, bana salâtu selâm getirmeyen kişinin burnu, yerde sürtülsün. Ramazan ayı girip de, günahlarını affettirmeden, Ramazan ayı çıkıp giden kimsenin de, burnu yerde sürtülsün. Anne ve babasının ihtiyarlıklarına ulaşıp da, onların rızasını kazanıp, cennete giremeyen kimsenin de, burnu yere sürtülsün. Yanında ismim zikredilip, bana salâtü selâm getirmeyen kimse, cimrilerin en cimrisidir. Ebu Humeit es Sayidi Hazretleri bildirir. Sahabe kiramdan bazıları Resulullah Efendimize sordular ve dediler ki: Ya Rasulallah, sana nasıl salatu selam getirelim? Rasulullah Efendimiz buyurdular ki: Allahümme, salli ala Muhammedin ve ezvajhi ve zürriyetihi kema salleyte ala İbrahim'e ve barik ale Muhammedin ve ezvacıhi ve zürriyetihi kemabarakta ala İbrahim'e inneke hamidun mecid deyiniz Bazı salavat-ı şerifeler şöyledir. Aleyhisselam Sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Allahümme salli Muhammedin ve Ala Ali Muhammed, kemâ salleyte Ala İbrahim'e ve Ala Ali İbrahim, Allahüm Masallı Ala Muhammed'in ve Ala Ali'hi ve Sahbih'i Ecmayin, Aleyhi Sallatu ve Sallamu ve Tehiye, Aleyhi ve Ala Cemii min es Salawatı ve min Tehiyyatı Eymenuha. Bir kimse şöyle anlattı. Arkadaşlarımdan biri, gönderdiği bir mektupta, Resûlullah'ın mübarek isminin geçtiği her yere, sallallahu aleyhi ve sellem, teslimen kesiren kesira, diye yazmış. Görüp sebebini sorduğumda, gençliğimde hadis kitapları yazdım. Resûlullah'ın mübarek ismini yazdıkça, salavatı yazmazdım. Rüyada, alemlerin efendisini görüp, yanlarına vardım. Mübarek yüzünü benden döndürdüler. Öbür yanlarına geçtim, yine döndürdüler. Karşılarına varıp: "Ya Resulallah, niçin benden yüzünüzü döndürürsünüz?" diye arz ettim. Buyurdular ki: "Çünkü sen kitabında benim ismimi yazınca bana salat vermedin." O zamandan beri ismi şeriflerini hep salat ile birlikte yazarım. Dedi. Hadise şeriflerde kim bana bir kere salat ederse Allahü Teala ona on kere salat rahmet eder, onun on günahını bağışlar ve derecesini on kat yükseltir. Kıyamet günü bana en yakın olan, benim şefaatime en layık olan bana. En çok selatü selam getiren kimsedir. Hakda ala Hazreti Musa'ya ey Musa diline sözünden kalbine düşüncenden bedenine ruhundan gözüne nurundan daha yakın olmamı ister misin buyurdu. Evet ya Rabbi, dedi. O halde Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem çok salavat eyle buyurdu. Ey Musa kıyamet günü susuzluk çekmemeyi ister misin buyurdu. Evet yaram bi dedi. O halde Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem çok salavat getir buyurdu. Peygamberimiz buyurdu ki kıyamette her makamda bana en yakın olanınız Dünyada bana çok salavat okuyanınızdır. Cuma günü ve gecesi bana 100 salavat okuyanın Allahü Teala 100 ihtiyacını görür. 70'i ahiret, 30'u dünyaya ait işleridir. Sonra Allahü Teala bir melek ile bu salatları benim kabrime getirtir. Size gelen bir hediye gibi olurlar. O melek bana. Gönderenin ismini, soyunu ve kabilesini bildirir. Benim yanımdaki beyaz bir sahifeye onu geçirir. Benim öldükten sonra bilmem, hayattayken bilmem gibidir. Perşembe günü olunca Allahü Teala yanında gümüş defter ve altın kalemler olan melekler gönderir. Perşembe günü ve cuma gecesi peygambere çok salat getirenleri yazarlar. İki Müslüman karşılaşıp, müsafaha eder ve peygambere salavat getirirlerse, ayrılmadan önce evvelki ve sonraki günahları mağfiret olur. Biriniz mescide girince, peygambere selam versin ve, Ya Rabbi, beni şeytandan koru desin. Bir rivayette, çıkarken, Allahümme inni es'elüke min fadlike okusun. Duanın evveli, Allahü u ya senâ, hamd ve Resûlullah'a salavat olmayınca, dua perde arkasında kalır. Evvelinde hamd ve salavat olan dua kabul olunur. Rasulullah'a ve âline salavat okumadıkça, dua ile sema arasında perde vardır. Salavat okuyunca bu perde yırtılır ve dua semaya çıkar. Okumayınca dua geri döner. Bir mecliste Allahü Teala anılmaz ve Rasulullah'a salat edilmezse oradakilerin üzerlerinde kamçı bulunur. Dilerse onları azab eder, dilerse bağışlar. Kulağa çınlayan beni hatırlasın ve bana salat okusun. Bir işe niyet eden o hususta meşveret etsin. Allahü Teala işinde ona rüşt ihsan eder. Bir kimse bir söz söylemek isteyip de unutsa bana salat okusun. Zira bana salatında sözü için halef vardır. Umulur ki onu hatırlar. Hayırlı bir işe Allah'ın ismi ve bana salat ile başlanmazsa o kesiktir ve bütün bereketi giderilmiştir. İslam büyüklerinden Ebu Hafs Kaidi vefat edince biri rüyasında görüp Allahü Teala sana ne muamele etti dedi. Bana rahmet ve mağfiret edip beni cennete koydu dedi. Ne sebeple diye sordu. Beni melekler arasında durdurdu. Günahlarımla, Rasulullah'a salavatımı hesap ettiler. Salavatımı çok buldular. Allahü Teala Teâlâ onlara, Ey meleklerim! İşiniz tamamdır. Başka hesap sormayın. Onu cennetime götürün, buyurdu diye cevap verdi. Seleften biri anlatır. Birlikte hadis öğrendiğimiz bir arkadaşım vefat etti. Rüyada onu sırtında yeşil hulleler giyinmiş gördüm. Sebebini sorduğumda her hadiste gördüğüm Resulullah'ın isminin yanına sallallahu aleyhi ve sellem yazardım. Hak dale onun mükafatını bununla verdi dedi. Yine seleften biri anlatır. Bir katip komşum vefat etti. Kendisini rüyada gördüm. Allahü Teala sana ne muamele eyledi dedim. Bağışladı dedi. Ne sebeple dedim. Resulullah'ın ismini her yazdığım zaman sallallahu aleyhi ve sellem sözünü de beraberinde yazdığım için dedi. Ebu Süleyman Darani anlatır. Hadis yazarken şerefli isimlerini yazdıkça sallallahu aleyh diye yazar ve sözünü yazmazdım. Rüya'da kendilerini gördüm. Bana buyurdular ki: Ey Ebâ Süleyman, hadiste ismimi yazdığın zaman salatla beraber vesellem'i de yaz. O dört harftir. Her harfine 10 sevap vardır. Yazmazsan 40 sevabı bırakıyorsun." demektir. Birinin de adeti buydu. Ona Resulullah rüyasında sana ne oldu ki bana salatı tamam yazmazsın buyurdu. Ebubekir'sındık buyurdu. Unutmasından korkan Resulullah'a çok salavat okusun. Salihlerin büyüklerinden Muhammed bin Said bin Mutarrif anlatır. Her gece Yatacağım zaman, muayyen miktarda salat okurdum. Bir gece rüyada, Resulullah geldi, içeri girdi. Odamın içi nurla doldu. Sonra bana doğru gelip, getir şu bana çok salavat okuyan ağzını öpeyim, buyurdu. Ben de ağzımı tutmaya utanıp, yanağımı uzattım. Mübarek ağızlarıyla öptü. Dehşetle uyandım. Odamın içini mis kokusuyla dolmuş buldum. Sekiz gün yanağımdan o güzel koku gitmedi. Selefin büyüklerinden Hallat bin Kesir vefat edince, başı altında, Bu Hallat bin Kesir'in cehennemden kurtuluş beratıdır. Yazılı bir kağıt buldular. Yakınlarına, bunun ameli neydi diye sordular. Her Cuma günü salavat getirirdi, dediler. Şeyh Ayni'nin Zeynül Mecalisinde yazılıdır. Resulullah Kıyamet günü üç grup kimse gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı arşın altında bulunurlar, buyurdu. Onlar kimlerdir? dediler. Ümmetimi sıkıntıdan kurtaran, Sünnetimi ihya eden, ve bana çok salavat getiren buyurdu. Şeyh Ebu Musa Dariri anlatır. Denizde kasırgaya yakalandık. Herkes ölüm korkusuyla ağlıyordu. O halde bana uyku bastırdı. Düşümde Resûl-i Ekrem'i gördüm. Gemidekilere söyle bin defa Allahümme salli Seyyidena Muhammed'in ve ala Ali seyyidena Muhammed senaten tuncina biha min jami'il ahvali vel afat ve tang dilena biha jami'l hajat ve tutahhiruna biha min cemil seyyiat ve terfeuna, biha indeki a'la'd derecat ve tuvenniguna biha aksal gayat Min cemil hayratı fil hayatı ve bağ delmemat okusunlar buyurdu. Daha 300 kere okumuştuk ki fırtına dindi kurtulduk. Bu salatın her mühim işinde ve her belada, afatta, depremde okunması tavsiye edildi. Muhtebir kitaplarda salatın nasıl olduğunda 40'tan fazla hadis vardır. Bazıları şöyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme salli ve sellim ve bârik, verham ala seyyidina Muhammedin, hüve seyyidül Arabi vel acem, ve imami Mekke'til mükerremâti, vel Medinetil münevverâti vel harem. Allemel insâne ma'lem ya'lem. Asluhu nurun ve Neslhu adem Basuhu mu'ahharun ve halkuhu mukaddem. İsmühu şerîfu mektûbun alel levhil kalem ve cismuhu şerîfu medfûnun fil medînetil münevvereti vel harem Ya leyte aktilu türavellezi tahtel kadem fetû ve fımmetu li ve tebîahu velimenne esleme sahibi besşefaati lil alemin kailen ya rabbi selim ümmeti, ummeti va ummeta ya ze'l lutfi vel kerem fe yunadil min qiblir rahman kabiltu şefaati ke ya nebi'l muhterem, üdhulül cennete la havfun aleikum vela hüznün vela elem thumma radiyallahu taala an ebi bekrin ve omer e ve osmane ve aliyin zil kerem ve sallallahu ala seyidina muhammedin ve elhamdülleke ya rabbel âlemin al bi hürmeti seyyidil mürselin Murabba otururdu ya diz üzere ya dikerdi deriz dolu adap idi peydâ yüp pinhan ol keremkânı yeyip üç parmağıyla hem yalar da anı lezzetle İçerdi üç nefeste ağrı reyyân ol keremkânı severdi balü helva hem kabak sirke tirit amma Doyunca yememişti arpadan nan ol keremkânı. mübarek karnına taş bağlar idi gahi açlıktan, fuadım olmasın der idi lerzan ol keremkânı. Saadet hanesinde nice aylar yanmaz idi od kanaatle yer idi. Temr-ü Rumman, ol keremkânı. Hilye-i Saadet Mübarek isimleri ve künyeleri Sevgili Peygamberimizin en çok söylenilen ismi, Muhammed'dir. Pek çok övülmüş, ziyade beğenilmiş anlamına gelir. Bu isim, Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran, Ahzab, Fetih, ve Muhammed surelerinin sırası ile 144 40 29 ve 22. ayet-i kerimesinde dört defa geçmektedir. Saf suresi 6. ayet-i kerimede ise Hazreti İsa'nın ümmetine Hakda Alâî'yi çok öven, metheden anlamına gelen Ahmet ismiyle haber vermiş olduğu bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ve Ahmet isminden başka Mahmud, Resul, Nebi, Şahit, Beşir, Nezir, Mübeşir, Münzir, Dahi il Allah, Siraj Münir, Rauf, Rahim, Musaddık, Müzekkir, Müddesir, Abdullah Kerim, Hak, Münir, Nur, Hatemün Nebiyyin, Rahmet, Nimet, Hadi, Taha, Yasin diye anılmıştır. Bundan başka mübarek isimlerinin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de, bir kısmı hadisi i şeriflerde, bir kısmı da önceki peygamberlere gönderilen mukaddes kitaplarda zikredilmiştir. Peygamberimizin isimleri bazı hadisi i şeriflerde Mahi, Akıp, Mukaffi, Nebiyür Rahme, Nebiyü't Tevbe ve Nebiyül Münahim, Kattal, Mütevekkil, Fatih, Hatem, Mustafa, Ümmi, Kusem her hayrı kendinde toplayan isimleri geçmektedir. Bir hadisi i şerifte peygamberimiz bana mahsus 5 isim vardır. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Mahiy'im ki Allahü Teala benimle küfrü yok eder. Ben haşirim ki halk kıyamet günü benim izimce haşrolunacaktır. Ben akibim ki benden sonra peygamber yoktur. buyurdu. Sevgili peygamberimize Hz. Hatice'den doğan ve küçük yaşta vefat eden oğlu Kasım'dan dolayı Ebu'l-Kasım künyesi verilmiştir. Yine peygamberliğinden önce ondaki doğruluk, itimat, emin, güvenilir olması gibi sayılamayacak kadar üstün meziyetlerinden dolayı Kureyş kabilesi arasında El-Emin ismiyle çağrılmıştır. Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi'ndeki Yasin kelimesidir ulema Rasihinin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakîm-i Arvasî Hazretleri "Yasin, ey benim muhabbet deryamın dalgıcı olan habibim" demektir buyurmuştur. Peygamber Efendimizi metheden parça parça yazılmış şiirler ve metiyeler bir tarafa onun için pek çok eser yazılmıştır. Bunları yazanlar içinde Şöhretleri ve sanatları bütün dünyayı ve asırları kaplamış olanları bile Resulullahı met etmekten aciz olduklarını beyan etmişlerdir. Onu görüp güzelliğine aşık olanlar dilleri döndüğü kadar anlatmaya çalışmışlar, o güzelliği bildirmeye insan gücü yetmez demişlerdir. Hilye-i saadet. Habib Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in görünüşünün anlatılmasına hilye-i saadet denir. İslam âlimleri, Muhammed aleyhisselamın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını, güzel huylarını ve bütün inceliklerine varıncaya kadar hayatının tamamını açık bir şekilde senet ve vesikalarıyla yazmışlardır. Bu bilgiler bizzat Peygamber Efendimizin kendi beyanları olan hadis-i şeriflerinden ve eshabının bildirdiği haberlerden toplanmıştır. Bunları ihtiva eden eserlere siyer kitapları denmektedir. Binlerce siyer kitabı arasında Peygamber Efendimizin hilye-i saadetini bildiren en meşhur kitaplar İmam Tirmizi'nin eş Resûlü, resulü ve Kadı İyad'ın Şifay-i Şerifi ile İmam-ı Beyheki'nin ve Ebu Nuaym İsfahani'nin Delailün Lubb'eleri bir de İmam-ı Hazretlerinin Mevâhib ile Dünyâ adlı eseridir. Hadis-i şeriflerde ve asâb-ı kiramın bildirdiği haberlerde sevgili peygamberimizin hilye-i saadeti şöyle bildirilmektedir. Fayr kainatın mübarek yüzü ile bütün azayi şerifesi ve mübarek sesi bütün insanların yüzlerinden ve azalarından ve seslerinden güzel idi. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlak idi ve neşeli olduğu zaman da ay gibi nurlanırdı. Sevindiği mübarek alnından belli olurdu. Resulullah Efendimiz Gündüz nasıl görürse gece de öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görürdü. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yeryüzüne semadan daha çok bakardı. Mübarek gözleri büyük ve kirpikleri uzun idi. Mübarek gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı. Ve gözlerinin karası, gayet siyah olup, geceleri sürme çekerdi. Fahre âlemin, sallallahu aleyhi ve sellem, alnı açık idi. Mübarek kaşları ince olup, kaşları arası açık idi. İki kaşı arasındaki damar, hiddetlenince kabarırdı. Mübarek burnu gayet güzel olup, orta yeri bir miktar yüksek idi. Mübarek başı büyük idi. Mübarek ağzı küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz olup öndekiler seyrek idi. Söz söyleyince sanki dişleri arasından nur çıkardı. Allahü Teala'nın kulları arasında ondan daha fasih ve daha tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, gönülleri alır.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 Farî Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz güler yüzdeydi. Tebessüm ederek güler ve mübarek ön dişleri görünürdü. Gülünce nuru duvarlar üzerine aksederdi. Ağlaması da gülmesi gibi hafif idi. Kahkaha ile gülmez, yüksek sesle de ağlamazdı. Ama üzülünce mübarek gözlerinden yaş akar Mübarek göğsünün sesi işitilirdi. Ümmetinin günahlarını düşününce Allahü Teala'nın korkusundan ve Kur'an-ı Kerim'i işitince ve bazen de namaz kılarken ağlardı. Fahri Alem Efendimizin mübarek parmakları iri ve mübarek kolları etliydi. Mübarek avuçlarının içi geniş idi. Bütün vücudunun kokusu Miskten güzeliydi. Mübarek bedeni hem yumuşak hem de kuvvetliydi. Enes bin Malik diyor ki, Rasulullah'a on sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak idi. Mübarek teni miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Mübarek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi. Mübarek ayaklarının parmakları iri. Altı da çok yüksek olmayıp yumuşak idi. Mübarek karnı geniş olup göğsüyle aynı hizada idi. başının kemikleri iri olup mübarek göğsü genişti. Resulullah Efendimizin kalbi şerifi nazargahı ilahi idi. Resul Ekrem Efendimiz çok uzun boylu olmadığı gibi kısa da değildi. Yanına uzun bir kimse gelse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 Bazen de keser, kısaltırdı. Saç ve sakalını boyamazdı. Vefat ettiği zamanda, saç ve sakalındaki ak kılların sayısı, yirmiden az idi. Mübarek bıyığını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli, mübarek kaşları kadar idi. Emrinde hususi berberleri var idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, misvakını ve tarağını, yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken, aynaya nazar ederdi. Fahri kainat efendimiz, önüne bakarak, süratle yürür ve bir yerden geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Rasulullah efendimiz, Arap idi. Yani kırmızıyla karışık, beyaz benizli olup, gayet güzel, nurlu ve sevimli idi. Bir kimse,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 Anadolu'daki kandan gelenlere Türk, Bulgaristan'da doğup büyüyenlere Bulgar, Almanya'dakilere Alman dedikleri gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arabistan yarımadasında doğduğu için Araptır. Araplar beyaz buğday benizli olur. Bilhassa peygamberimizin sülalesi beyaz ve çok güzel idi. Zaten dedeleri İbrahim aleyhisselam Beyaz olup Basra şehri ahalisinden Taruh isminde beyaz bir mü'minin oğlu idi. Kafir olan Azer İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil, amcası ve üvey babasıydı. Sevgili peygamberimizin babası Abdullah'ın güzelliği Mısır'a kadar yayılmıştı ve alnındaki nurdan dolayı 200'e yakın kız evlenmek için Mekke'ye gelmişti. Fakat, Muhammed aleyhisselamın nuru, amineye nasip oldu. Amcası Abbas ile, Abbas'ın oğlu Abdullah da beyaz idi. Peygamberimizin kıyamete kadar evladı da, güzel ve beyazdır. Resulullah'ın eshabı da, beyaz ve güzel idi. Osman radıyallahu anh, beyaz sarışını idi. Resûlullah Efendimizin,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 Sevgili peygamberimizde toplanmıştı. Güzel huyları vehbi, yani Allahü Teala tarafından verilmiş olup kesbi, yani çalışarak sonradan kazanmış değildir. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Allah için intikam almış, kendi için Hiçbir kimseden intikam almamıştır. Akrabasına, hesabına ve hizmetçilerine tevazu ederek iyi muamele eylerdi. Ev içinde çok yumuşak ve güler yüzlüydi. Hastaları ziyarete gider, cenazelerde bulunurdu. Hesabının işlerine yardım eder, çocuklarını kucağına alırdı. Fakat kalbi bunlarla meşgul olmazdı. Mübarek ruhu melekler alemindeydi. Rasulullah Efendimizi ansızın gören kimseyi korku kaplardı. Kendisi yumuşak davranmasaydı peygamberlik hallerinden kimse yanında oturamaz, sözünü işitmeye takat getiremezdi. Halbuki kendisi hayasından mübarek gözleriyle kimsenin yüzüne bakmazdı. Fahri alem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 ile yaşamayı severdi. Öyle bir hayat sürerdi ki, yemek ve içmek hatırına bile gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veya falanca yemeği pişiriniz demezdi. Yemek getirilirse yer, her ne meyve verseler kabul ederdi. Bazen aylarca az yer, açlığı severdi. Bazen de çok yerdi. Yemek sonunda su içmezdi.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 Gümüş yüzük takar ve mühür olarak kullanırdı. Yüzüğü üzerinde Muhammedun Resulullah yazılıydı. Yatağı deriden olup, içi hurma ağacının lifleriyle doluydı. Bazen bu yatak üzerine, bazen yere serili deri üzerine, bazen de hasır veya kuru toprak üzerine yatardı. Mübarek avcunun içini sağ yanağının altına koyup, Sağ yanı üzerine yatardı. Zekat malı almaz, çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemez ve şiir söylemezdi. Peygamber efendimizin mübarek gözleri uyur, kalbi şerifi uyumazdı. Aç yatıp, tok kalkardı. Hiç esnemezdi. Mübarek vücudu nurani olup, gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek,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 Kabrinde bir melek durup ümmetinin söyledikleri salavat-ı kendisine haber verir. Minberi ile kabri şerifi arasına Ravda-i denir. Burası cennet bahçelerindendir. Kabri şerifini ziyaret etmek taatlerin en büyüğü ve ibadetlerin en kıymetlisidir. Peygamber Efendimizin güzelliğini Es'ab-ı Kiram'ın büyükleri Şöyle anlattı: Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha güzel bir kimse görmedim. Sanki güneş bütün parlaklığıyla yüzünde parlıyordu. Güldüğü zaman dişleri duvarlara aydınlık saçardı, buyurdu. İbni Ebi Hale, Peygamber Efendimizin mübarek yüzü ayın 14'ü gibi parıldardı, buyurdu. Hazreti Ali, onu aniden gören, heybetinden korkuya kapılırdı. Onunla sohbet edip tanıyan, hemen ısınıp severdi, buyurdu. Câbir bin Semüre, Resûlullah mübarek elini yüzüme sürdü. Elinde sanki attarların, yani koku satan kimselerin çantasından yeni çıkarılmış gibi güzel bir koku, serinlik buldum. Rasulullah Efendimiz elini bir kimsenin eline müsafaha için değdirmiş olsa bütün gün o kimsenin elinden o güzel koku çıkmazdı buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah bir çocuğun başını okşadığı zaman diğer çocuklar arasında o çocuk güzel kokusundan hemen belli olurdu buyurdu. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün evlerinde uyumuşlardı. Enes bin Mali'in annesi Ümmü Süleym geldi. Resulullah efendimizin uyku esnasında mübarek yüzünde ter damlaları belirmişti. Ümmü Süleym peygamber efendimizin mübarek terini toplamaya başladı. Uyanıp sebebini sorunca Peygamber efendimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym, onu kokularımıza katıyoruz. Teriniz, kokuların en güzeli, en hoş kokanıdır, dedi. Ebu Hureyre, yürüyüşünde Resûlullah'tan daha süratli kimseyi görmedim. Sanki yer kendisine dürülüyordu. Onunla yürürken, biz bütün gücümüzü sarf edip kendimizi zorluyorduk buyurdu. Peygamber efendimiz, fevkalade güzel konuşurdu. Sözün nereden başlatılıp, nerede bitirileceğini en mükemmel bir şekilde bilirdi. Sözleri, söyleyiş bakımından berrak, son derece fasih ve idi. Söz ve kelimelerinde, mananın doğruluğu her zaman kendini gösterirdi. İfade etme gücü, fevkalade yüksek olduğundan, konuşurken hiç yorulmaz ve külfet çekmezdi. Peygamber Efendimizin Güzelliği Ulema-i Rasihin denilen, hem zahir ve hem de batın bilgilerinde üstad ve Peygamber Efendimiz'e vâris olan yüksek İslam alimleri onu bütün güzellikleriyle görmüş ve âşık olmuşlardır. Bunların en başında Ebubekir Sıddık gelmektedir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdeki nübüvvet nurunu görüp üstünlük, güzellik ve yüksekliklerini idrak ederek aşık olmuş ve bunda öyle ileri gitmiştir ki başka hiçbir kimse onun gibi olamamıştır. Hazreti Ebubekir her an her baktığı yerde Resulullah Efendimizi görürdü. Bir keresinde halini "Ya Resulallah, nereye baksam sizi görüyorum." diye arz etmişti. Bir keresinde de "Bütün iyiliklerimi sizin bir sehvinize, yanılmanıza değişirim." demişti. Rasulullah Efendimizin güzelliğini en iyi görüp anlayan ve anlatanlardan biri de müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz idi. Hazreti Ayşe alime, müçtehit, akıllı, zeki, edibe idi. Gayet belî ve fasih konuşurdu. Kur'an-ı Kerim'in manalarını, helal ve haramları, Arap şiirlerini ve hesap ilmini çok iyi bilirdi. Resulullah'ı meth eden şiirleri vardır. Şu iki beyti Hz. Ayşe validemiz söylemiştir. Ve lev semi'u fi Misr evsafe haddihi lema bazlu fi sevmi Yusufa min naqtin lev hima zelihaleu ra'ayna cebinehu leaserne bilkatir KULÜBİ ALELELE EYDİ Tercümesi Eğer Mısır'dakiler, onun, Peygamber Efendimizin yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı, güzelliği dillere destan olan Yusuf aleyhisselama hiç para vermezlerdi. Yani bütün mallarını, onun yanaklarını görebilmek için saklarlardı. Zeliha'yı, Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu diyerek kötülüyen kadınlar Resulullah'ın nurlu anlığını görselerdi ellerinin yerine kalplerini keserlerdi de acısını duymazlardı. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki bir gün Resulullah mübarek nalınlarının kayışlarını çıkarıyordu. Ben de iplik eğiriyordum. Mübarek yüzüne baktım. Parlak alnından ter damlıyordu. Ter damlası her tarafa nur saçıyor, gözlerimi kamaştırıyordu. Şaşa kaldım. Bana doğru bakıp, sana ne oldu ki böyle dalgın duruyorsun buyurdu. Ya Rasulallah, mübarek yüzündeki nurların parlaklığına ve mübarek alnındaki ter danelerinin saçtıkları ışıklara bakarak, kendimden geçtim dedim Resulullah kalkıp yanıma geldi gözlerimin arasından öptü ve Ya Ayşe Allah Teala sana iyilikler versin beni sevindirdiğin gibi seni sevindiremedim buyurdu Yani senin beni sevindirmen benim seni sevindirmemden çoktur buyurdu Hazreti Ayşe'nin mübarek gözlerinin arasına öpmesi Resulullah Efendimizi severek onun cemalini anlayarak gördüğü içindir. Bu sebeple takdir ve taltif edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bedeninde toplanan batıni güzellikleri gösteren görünen güzellikler hiçbir ferdin bedeninde toplanmamıştır. İmamı Kurtubi hazretleri şöyle rivayet etmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin güzelliği büsbütün görünmemiştir. Eğer hakiki güzelliği görünseydi, eshab-ı kiram ona bakmaya takat getiremezdi. Şayet hakiki güzelliğini gösterseydi, hiç kimse bakmaya dayanamazdı. Yusuf Aleyhisselam zahiri Resulullah Efendimiz de batını güzellikleriyle insanlara göründüler. Yusuf Aleyhisselam'ın cemali görününce eller kesildi. Resulullah Efendimizin kemaliyle zünnarlar kesildi, putlar kırıldı ve küfür bulutları dağıldı. Eshab-ı Kiram peygamber Efendimize, "Ya Resûlallah, siz mi güzelsiniz?" ''Yusuf aleyhisselam mı daha güzeldi?'' diye sordular. Efendimiz cevab olarak, ''Kardeşim Yusuf, benden sabih, güzel, ben ondan melihim, sevimliyim. Onun görünen güzelliği, benim görünen güzelliğimden çoktur.'' buyurdular. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, Allahü Teala'nın gönderdiği her peygamber güzel yüzlü, güzel seslidir. Sizin peygamberiniz ise onların en güzel yüzlüsü ve en güzel seslisidir. buyurdular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin suresindeki Yasin kelimesidir. Ulema-i Râsihî'nin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakîm-i Arvasî Hazretleri Yasin ey benim muhabbet deryamın dalgıcı olan habibim demektir buyurmuştur. Bu deryanın ismini duyanlar, uzaktan görenler, yakınına gelenler içine girip nasibi kadar derine inenlerin hepsi, ömürlerinin her safhasında, Resulullah'ın aşkıyla yanıp tutuşmuşlar, yanık feryatlar, içli gözyaşları ve yakıcı mısralarla bu aşklarını dile getirmişlerdir. Bunların içinde en büyük ve meşhurlarından biri olan ve bu muhabbet deryasından büyük pay alan, Mevlana Halid ibadadi Hazretleridir. O Resulullah Efendimize olan muhabbet ve aşkını dile getirdiği kasidelerinden birinde şunları yazmaktadır: Server-i alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam, o güzel cemalin ararım. Kabe kavsine tahtının sultanı sen ben bir hiçim misafirinim dememi saygısızlık sayarım her şey cihanda senin şerefine yaratıldı rahmetin bana da yağsa o an olur baharım herkes Kabe'yi tavaf için geliyor Hicaza sana kavuşmak şevkiyle, Ben dağları aşarım. Saadet tacı giydirildi, Rüyada başıma, Ayağın toprağı serpildi, Yüzüme sanırım. Dostunu öven âşıkların bülbülü, Ey cami! Divanında şu yazılar, Oluyor tercümanım. Dili sarkmış, Susuz kalmış, uyuz bir köpek gibi, Senin ihsan denizinden, bir damla arzularım. Peygamber Efendimiz'i metheden, Parça parça yazılmış şiirler ve metiyeler bir tarafa, Onun için pek çok eser yazılmıştır. Bunları yazanlar için de, şöhretleri ve sanatları, bütün dünyayı ve asırları kaplamış olanları bile, Rasûlullah'ı medh etmekten aciz olduklarını beyan etmişlerdir. Onu görüp, güzelliğine âşık olanlar, dilleri döndüğü kadar anlatmaya çalışmışlar, o güzelliği bildirmeye insan gücü yetmez demişlerdir. İslam âlimlerinin kitaplarında, o âşıkların haber verdiklerinden, Yüzlercesi yazılmıştır. Okuyanlar Allahü Teala'nın sevgili peygamberini düşünülemeyecek bir düzende ve bakmaya doyulamayacak bir güzellikte yaratmış olduğunu hemen anlarlar. Görmeden ona gönül verirler. Habibullah'a aşık olanlar her nefeste ciğerlerine giren havanın serinliğinde onun sevgisinin tadını duyarlar. Aya her bakışlarında onun mübarek gözlerinden gelmiş olan ışınların akslerini aramakla zevklenirler. Onun güzelliği deryasından bir damlaya kavuşanların her zerresi güzel yanağını bilen güle hiç bakmaz. Senin sevginde eriyen derman aramaz diye söyler. Enes bin Malikten rivayetle bir hadisi şerifte buyuruldu ki hiçbiriniz ben ona evladından da pederinden de ve bütün halktan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Bir gün Hazreti Ömer Peygamber Efendimize Ya ol Allah. Allahü Teala'ya yemin ederim ki canım hariç bana her şeyden sevgilisin dedi. Resulullah Efendimiz ise ben kendisine canından daha sevgili olmadıkça sizden biriniz asla iman etmiş olmaz buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ömer ya Resulallah sana Kur'an'ı Kerim'i gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki sen bana canımdan daha sevgilisin deyince, ey Ömer, şimdi tamam oldu buyurdular. Bir kimse Resulullah Efendimize gelip dedi ki, ey Allahü Teala'nın resulü, kıyamet ne zaman kopacaktır? Peygamber Efendimiz, kıyamet için ne hazırladın? buyurdular. O kimse? Evet, çok namaz kılarak, oruç tutarak, sadaka vererek kıyamet için hazırlanmadım. Lakin ben Allahü Teala'yı ve onun Resulünü seviyorum, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, kişi sevdiği ile beraberdir, buyurdular. Resulullah'ı sevmek, bütün Müslümanlara farza aynıdır. O servenin sevgisi bir gönüle yerleşirse, İslamiyeti yaşamak, imanın ve İslam'ın tadına doyulmaz zevkine ermek çok kolay olur. Bu sevgi iki cihanın efendisine tam uymaya sebep olur. Bu sevgiyle Allahü Teâlâ'nın, Habibine ikram ettiği sonsuz ve anlatılması mümkün olmayan nimetlere ve bereketlere kavuşmakla şereflenilir. Küçük büyük her Müslümanı doğrudan doğruya Resulullah'ın sevgisine götüren ehli sünnet alimleri ve kitapları bu bereketlerin senetleridir. Resul Aleyhisselam'ın mübarek ismini anan veya duyan müminin Resulullah'ın şerefli meclisinde bulunuyormuş gibi sükûnet, edep, kalp ve bedenle tazim üzere bulunması vaciptir. Resulullah Efendimizin mübarek sözlerinden ve işlerinden bildirilen bir şeyi onun şanını yükseltecek bir şey ile mukabele etmek ona tazimden ve hürmettendir. İnsanlar arasında Aşağılık ve düşük bir mertebe için kullanılan kelimelerle Rasulullah'ı de ona tazimdendir. Mesela Resulullah'a fakir denmez, Çoban denmez. Rasulullah efendimiz falanca şeyi severdi denince Halbuki ben onu sevmem dememek ona tazimdendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin "Ben bir şeye yaslanarak, dayanarak yemem." buyurmasına "Ben bir şeye dayanarak yerim." deyip sonra yaslanarak yemek gibi bir mukabelede bulunmamaktır. Bunlara riayet etmek Resulullah'a olan tazime dahildir. Bunlara kasıtlı olarak ehemmiyet vermeme niyetiyle riayetsizlik küfür kapılarına yol açar. Kur'an-ı Kerim'in ve hadîs-i şerif kitaplarının üzerine başka herhangi bir kitap veya herhangi bir ev eşyası koymamak da Allahü Teala ve Rasulüne taazim Onların üzerinde bulunan tozları almak, içerisinde Allahü Teala'nın ismi şerifi veya Resulullah Efendimizin mübarek isimlerinin bulunduğu bir kağıda atmamak Allahü Teala'ya ve Resulüne tanzimdendir. Böyle kağıtlar yırtılmaz. İslam harfleriyle yazılı olan kağıtlara daha çok hürmet etmek lazımdır. Şayet içerisinde Allahü Teala'nın ismi şerifi ve ayet-i kerimeler bulunan kitaplar ve kağıtlar eskimekten dolayı yırtılırsa, bunları temiz beze sarıp, toprağa gömmeli veya su ile yıkayarak üzerindeki yazıları silmeli veya yakmalıdır. Yakınca külleri gömülür. Yakmak, yıkayıp yazıları gidermekten daha iyi olur. Zira yıkamakta kullanılan sular, ayak altında kalabilir. Rasulullahın haremi olan Medine-i Münevvere'ye tazim ve hürmette bulunmak, orada yasaklanan şeylerden veya günah işlemekten sakınmak ve Medine-i Münevvere ehline ikramda bulunmak da Rasûlullah'a tazimden sayılır. Aşkın ile âşıklar, yansın ya Rasûlallah! İçip aşkın şarabın, kansın ya resulallah şol seni seven kişi komuş yoluna başı iki cihan güneşi sensin ya resulallah şol seni sevenlere kıl şefaat onlara mümin olan tenlere cansın ya resulallah Aşıkım şol di bülbülüm şol gül Seni sevmeyen nara yansın yara sülalla. Şol seni seven sübhan, oldu kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun yara sülalla. Derviş Yunusun canı. Âlem şefaat kı, iki cihan Sultanı sensin yaraul Allah. Üstünlükleri yüksek ahlakı. Allahü Teala, Sevgili peygamberine, Sallallahu aleyhi ve sellem, Verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken, Kendisine güzel huylar verdiğini de saymakta mealen sen güzel huylu olarak yaratıldın buyurmaktadır. Hazreti İkriime buyuruyor ki Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Bu ayet-i kerime de huluku adim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır. Ayet-i kerime de Mealen, sen huluk-u azim üzeresin. Kalem suresi 4. Buyuruldu. Huluk-u azim Allahu Teala ile sır, gizli şeyleri bulunmak, insanlar ile de güzel huylu olmak demektir. Çok kimselerin İslam dinine girmesine Resulullah'ın güzel ahlakı sebep oldu.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 Muhammed Aleyhisselam'ın binlerce mucizesi göründü. Bunu dost düşman herkes söyledi. Bu mucizelerin en kıymetlisi edepli ve güzel huylu olmasıydı. Ebu Said el-Hudri Hazretleri buyurdu ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü diker, çamaşırını yamardı. Hizmetçisiyle birlikte yerdi. Hizmetçisi, el değirmeni çekerken, yorulunca, ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp, torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selam verirdi. Bunlarla müsafaha etmek için, Mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun, çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi, az olsa da, hafif, aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama, yemek bırakmazdı. Güzel huylu idi. İyilik etmesini sever, herkesle iyi geçinirdi güler yüzlü tatlı sözlü olup söylerken gülmezdi üzüntülü görünürdü fakat çatık kaşlı değildi aşağı gönüllüydü fakat alçak tabiatlı değildi heybetli olup saygı ve korku hasıl ederdi fakat kaba değildi nazik ve cömertti fakat israf etmez Faydasız yere bir şey vermez herkese acırdı. Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır. Enes bin Malik buyuruyor ki Resulullah'a on sene hizmet ettim. Bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunun niçin yapmadın buyurmadı. Ebu Hureyre, bir gazada kâfirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek ve insanların huzura kavuşması için gönderildim, buyurdu. Allahutaala Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde mealen seni alemlere rahmet iyilik için gönderdik buyuruyor ebu saîd hudri buyurdu ki resûlullah'ın hayası bakire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu enes bin mâlik diyor ki resûlullah bir kimse ile edince o kimse elini çekmedikçe Mübarek elini ondan ayırmazdı. O kimse yüzünü çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzerinde oturur, ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Cabir bin Şümüre diyor ki: Rasulullah az konuşurdu. Lüzumlu olduğu zaman veya bir şey sorulunca söylerdi. Bundan anlaşılıyor ki her Müslümanın mana yani faydasız şey söylemeyip susması lazımdır. Mibarek sözlerinde tertil ve tersil vardı. Yani gayet açık ve düzenli konuşur ve kolay anlaşılırdı. Enes bin Malik buyuruyor ki Resul Aleyhisselam hasta ziyaretinde bulunur. Cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. Eşeğe de binerdi. Resul Aleyhisselam'ı Hayber Gazası'nda gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. idi. Resul Aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kamlarını önüne getirirler, mübarek parmağını içine sokmasını isterler kış ve soğuksu olsa da isteklerini geri çevirmez gönüllerini hoş ederdi yine enes diyor ki bir küçük kız Resul aleyhisselam'ın elini tutup bir iş için götürseydi birlikte gider müşkülünü hallederdi cabir diyor ki Resul aleyhisselam'dan bir şey istenip de yok dediği işitilmedi peygamber efendimiz Haya sahibi olmak yönüyle de bütün yaratılmışlardan üstün idi. Uygun olmayan şeylere karşı gözleri adeta kapalıydı. Hiç kimseye hoşlanmadığı şeyle hitap etmezdi. Hazreti Ayşe validemiz anlattılar ki Resulullah Efendimize bir kimsenin hoşlanılmayan bir şeyi yaptığı haber verildiğinde adını söylemeden umumi manada niçin böyle yapıyorlar?'' buyururlardı. Bu şekilde, o kimseyi, yaptığı veya söylediği kötü işten, alıkordu ve adını vermezdi. Enes bin Malik anlattı. Bir gün, Peygamber Efendimizin huzuruna, yüzüne sarı renkte bir şey bulaşmış bir kimse girdi. Ona hiçbir şey demedi. Üzülecek bir şey söylemedi. O dışarı çıkınca, söyleseydiniz de yüzündekini yıkasaydı ya buyurdu. Resulullah efendimiz kavimleri birleştiriciydi. Onları birbirlerinden nefret ettirmezdi. Her kavmin büyüğüne ikramlarda bulunur ve onu baş köşeye oturturdu. Kimseyi kendi mübarek cemalinden mahrum etmezdi. Eshab-ı kiramını arar gelmeyenleri sorardı. Yanına oturanlara nasihat eder, onların nasibini verirdi. Davranışıyla birini diğerinden çok seviyor düşüncesi kimsenin kalbine gelmezdi. Yanına şikayet için gelen birine karşı tahammül gösterir ve dinlerdi. Gelen şahıs yanından ayrılmadıkça onu yüzüstü terk edip gitmezdi. Bütün insanlara güzel huy ve ahlakını en iyi şekilde sunardı. Nezdinde hak ve adalet bakımından herkes biriydi. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü ayrılığı yoktu. Hazreti Aisha validemiz buyurdu ki: Rasulullah efendimiz kadar güzel ahlaka sahip hiç kimse görmedim. Ne zaman eshabından veya ehlibeytinden beytinden biri onu çağırmışsa mutlaka Buyur diye karşılık vermişlerdir. Resulullah Efendimiz esabını en güzel isimlerle çağırırlar, kimsenin sözünü yarıda kesmezlerdi. Konuştuğu kimse sözünü bırakmadan veya gitmek için ayağa kalkmadan sözünü kesmezlerdi. Onun bir hüsnü muamelesi, şefkati, merhameti hakkında Allahü Teala mealen. Zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür. Müminlere çok merhametlidir. Onlara çok hayır diler. buyurdu. Ve Enbiya suresinin 107. ayeti kelimesinde mealen Ey Habibim seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. buyurdu. Peygamber Efendimiz ümmetine karşı bazı şeyleri zor gelir endişesiyle kolaylaştırırdı. Ümmetime zorluk vermemiş olsaydım, her abdeste misvak kullanmalarını emrederdim, buyurdu. Sözünde durmak yönüyle de, insanlar arasında, Peygamber Efendimiz'den daha üstün bir kimse gelmedi. Abdullah bin Ebil Hamsa anlattı ki, Peygamberimiz ile, Henüz kendilerine peygamberliği bildirilmeden önce, alışveriş yapmıştım. Kendi hesabına bir bakiye kalmıştı. Ona, falan zamanda, filan yerde buluşmak üzere söz verdim ve unuttum. Üç gün sonra, verdiğim sözü hatırlayınca, hemen o yere koştum. Onun, üç gündür orada beklemekte olduğunu görünce, hayretimden donakaldım. Bana, Delikanlı beni yordun. Ben seni burada tam üç gündür bekliyorum.'' buyurdular. Peygamber Efendimizin tevazu hasleti, hiçbir kimsede, hatta hiçbir peygamberde, aleyhimüs selam, bulunmayacak kadar büyük ve emsalsizdi. Kibir duygusu, onda asla meydana gelmemiştir. Peygamberimiz, melik bir peygamber olmakla, Kul bir peygamber olmak arasında serbest bırakıldığında o kul bir peygamber olmayı tercih etti. Bunun üzerine İsrafil Aleyhisselam Peygamber Efendimize şüphesiz Allahü Teala tevazu gösterdiğin o hasleti de sana vermiştir. Çünkü kıyamette sen Adem oğullarının en büyüğüsün. Kabrinden kalkacak İlk insan sensin. İlk şefaat edecek olan da sensin." dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemize buyurdular ki: "Bana Mekke'nin taşı toprağa altın olması sunuldu. Hayır ya Rabbi dedim. Bir gün aç kalayım, bir gün tok. Aç kaldığım gün sana yalvarıp dua ederim. Tok kaldığım gün sana hamdü senada bulunurum. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimize gelip, Allahü Teala'nın sana selamı var. İsterse şu dağları ona altın yapayım. Nereye giderse gitsin, o altın dağları onunla beraber olur. Buyurdu. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, ey Cebrail, dünya evi olmayanın evidir ve yine o malı olmayan kimsenin malıdır bunları aklı olmayan kimse yıkar bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ya Muhammed Allahü Teala seni kavli sabit ile dimdik kılmıştır dedi Hazreti Ayşe valideмиз zaman olurdu tam bir ay beklerdik evimizde yemek yapmak için ateş yakmazdık sadece hurma ile su bulunurdu buyurmuştur İbn Abbas Resulullah efendimiz ve ehlibeyti birçok geceler akşam yemeği yemeden yatarlardı akşam yiyecek bir şey bulamazlardı buyurdu Ayşe validemiz buyurdu ki Resulullah efendimizin mübarek karnı hiçbir zaman yemekten doymamıştır bu hususta, bir kimseye de yakınmamıştır. İhtiyaç, onun için zenginlikten daha iyiydi. Bütün gece açlıktan kıvransa bile, bu durum, onu gündüz orucundan alıkoymazdı. İsteseydi, Rabbinden, yeryüzünün bütün hazinelerini, yiyeceklerini ve refah hayatını isterdi. Yemin ederim ki, onun bu halini gördüğüm zaman, Acırdım ve ağlardım. Elimle mübarek karnını sıvazlar, canım sana feda olsun. Sana güç verecek, şu dünyadan bazı menfaatler temin etsen olmaz mı? derdim. O da, ey âişe, ben dünyayı ne yapayım? Ülül azimden olan peygamber kardeşlerim, bundan daha çetin olanına karşı tahammül gösterdiler. Fakat, o halleriyle, yaşayışlarına devam ettiler. Rablerine kavuştular. Bu sebeple Rableri, onların kendisine dönüşlerini, çok güzel bir biçimde yaptı. Sevaplarını arttırdı. Ben, refah bir hayat yaşamaktan haya ediyorum. Çünkü böyle bir hayat, beni onlardan geri bırakır. Benim için en güzel ve sevimli şey, kardeşlerime dostlarıma kavuşmak ve onlara katılmaktır buyururlardı Hazreti Ayşe validemiz buyurdular ki Resulullah bu sözlerinden bir ay kadar sonra vefat ettiler Peygamber Efendimiz cömertliğiyle de dillere destan idi bu güzel huyda da peygamberimize kimse yetişemezdi İbni Abbas Resulullah Efendimiz iyilik yapmak bakımından insanların en cömert idi. Ramazan-ı Şerif'te ve Cebrail Aleyhisselam'la buluştukları zaman sabah rüzgarından daha cömert olurdu, demiştir. Enes bin Malik buyuruyor ki: Resul Aleyhisselam'la birlikte gidiyordum. Üzerinde bir dün icrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki paltonun yakası mübarek boynunu çizdi ve izi kaldı. Resul aleyhisselam adamın bu haline güldü ve ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. Resul aleyhisselam'ın komşusu bir ihtiyar kadın vardı. Kızını Resul aleyhisselama gönderdi. Namaz kılmak için örtünecek bir elbisem yok. Bana namazda örtünecek bir elbise gönder diye yalvardı. Resul Aleyhisselam'ın o anda başka elbisesi yoktu. Mibarek arkasındaki en çıkarıp o kadına gönderdi. Namaz vakti gelince elbisesiz mescide gidemedi. Eshab-ı Kiram bu hâli işitince Resul Aleyhisselam o kadar cömertlik yapıyor ki gömleksiz kalıp mescide cemaate gelemiyor biz de her şeyimizi fakirlere dağıtalım dediler Allahü Teala hemen İsra suresinin 29. ayeti kelimesini gönderdi Önce Habibine mealen hasislik etme bir şey vermemezdik yapma buyurup sonra da sıkıntıya düşecek ve namazı kaçırarak üzülecek kadar da dağıtma sadakada vasat davran buyurdu o gün namazdan sonra hazret ali resulullah'ın yanına gelip ya resulallah bugün çoluk çocuğuma nafaka yapmak için 8 dirhem gümüş ödünç almıştım bunun yarısını size vereyim kendinize en tarihi elbise alınız dedi Resul Aleyhisselam çarşıya çıkıp iki dirhem ile bir entari satın aldı. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almaya giderken bir amanın oturduğunu gördü. Allah rızası için ve cennet elbiselerine kavuşmak için bana kim bir gömlek verir diyordu. Almış olduğu entariyi ona verdi. Ama entariyi eline alınca, misk gibi güzel koku duydu. Bunun, Resul Aleyhisselam'ın mübarek elinden geldiğini anladı. Çünkü, Resul Aleyhisselam'ın bir kere giydiği her şey, eskiyip dağılsa bile, her parçası, misk gibi güzel kokardı. Ama, dua ederek, Ya Rabbi, bu gömlek hürmetine, benim gözlerime aç, dedi. İki gözü hemen açıldı. Resul Aleyhisselam oradan ayrıldı. Bir dirhem ile bir entar satın aldı. Bir dirhem ile yiyecek almaya giderken, bir hizmetçi kızın ağladığını görüp, ''Kızım niçin böyle ağlıyorsun?'' buyurdu. ''Bir Yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de Yağ satın al, dedi. Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. Hem şişe, hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım, dedi. Resûl aleyhisselâm, son dirhemini kıza verdi. Bununla şişe ve yağ al, evine götür, buyurdu. Kızcağız, eve geç kaldığım için Yahudinin beni döveceğinden korkuyorum, deyince, Korkma, seninle birlikte gelir, sana bir şey yapmamasını söylerim buyurdu eve gelip kapıyı çaldılar yahudi kapıyı açıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce şaşırıp kaldı yahudiye olanı biteni anlatıp kıza bir şey yapmaması için şefaat buyurdu yahudi Resulullah'ın ayaklarına kapanıp binlerce insanın baş tacı olan binlerce aslanın Emrini yapmak için beklediği, ey büyük peygamber! Bir hizmetçi kız için, benim gibi bir miskinin kapısını şereflendirdin. Ya Resûlallah! Bu kızı senin şerefine azad ettim. Bana imanı, İslam'ı öğret. Huzurunda Müslüman olayım, dedi. Resul aleyhisselam ona Müslümanlığı öğretti, Müslüman oldu. Evine girdi. Çoluk çocuğunu anlattı, Hepsi Müslüman oldu. Bunlar hep Resulullah'ın güzel huylarının bereketiyle oldu. Rasul Aleyhisselam'ın güzel huyları pek çoktur. Her müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünyada ve ahirette, felaketlerden sıkıntılardan kurtulmak, ve o iki cihan efendisinin şefaatine kavuşmak nasip olur. Onun güzel ahlakından bazıları şunlardır. 1. Resulullah'ın ilmi, irfanı, fehmi, ikanı, aklı, zekası, cömertliği, tevazu, şefkati Sabrı, gayreti, hamiyeti, sadakati, emaneti, Şecaati, mehabeti, belagati, fesaati, fetaneti, melaheti, Veraı, iffeti, keremi, insafı, hayası, zühdü, takvası bütün peygamberlerden daha çoktu. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları, eziyetleri affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Uhud gazasında kâfirler yanağını kanatıp mübarek dişlerini şehit ettikleri zaman bunu yapanlar için Ya Rabbi, bunlara affet, cahilliklerine bağışla buyurmuştur. 2 Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta, bir koyun kebabı yapılacağı zaman, biri, ben keserim dedi. Bir başkası, ben derisini yüzerim dedi. Diğeri, ben pişiririm dedi. Rasulullah da, ben odun toplarım deyince, Ya Resûlallah, sen istirahat buyur, biz toplarız dediler. Evet, sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum fakat iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allahü Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu ve odun toplamaya gitti. 3 Hesabının oturdukları yere gelince baş tarafa geçmezdi. Gördüğü aralığa otururdu. Elinde bastonu olduğu halde bir gün sokağa çıktıkta, Görenler ayağa kalktılar. Başkalarının, Birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi, Benim için ayağa kalkmayınız. Ben de sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yerim, Yorulunca otururum, buyurdu. 4. Çok zaman, Diz çökerek otururdu. Dizlerini dikip, etrafına kollarını sararak oturduğu da görülmüştür. Yemekte, giymekte ve her şeyde, hizmetçilerini kendinden ayırmazdı. Onların işlerine yardım ederdi. Kimseyi dövdüğü, kötü söz söylediği hiç görülmedi. Her zaman hizmetinde bulunan Enes bin Malik, Rasulullah'a on sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet, benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim demiştir. 5- Sabah namazlarını kıldırdıktan sonra, cemaate karşı oturup, ''Hasta olan kardeşimiz var mı? Ziyaretine gidelim.'' buyururdu. ''Hasta yoksa, cenazesi olan var mı? Yardıma gidelim.'' buyururdu. Cenaze olursa, yıkanmasında, kefenlenmesinde yardım eder, namazını kıldırır, kabrine kadar giderdi. Cenaze yoksa, rüya gören varsa anlatsın, dinleyelim, tabir edelim buyururdu. 6. Misafirlerine, hesabına hizmet eder, bir topluluğun en üstünü hizmet edenidir buyururdu. 7. Kahkahayla güldüğü hiç görülmedi. Sessizce tebessüm ederdi. Bazen gülerken, mübarek ön dişleri görünürdü. 8- Lüzumsuz ve faydasız bir şey söylemezdi. Lazım olunca, kısa, faydalı ve manası açık olarak söylerdi. İyi anlaşılması için bazen, üç kere tekrar ederdi. 9- Heybetinden kimse yüzüne bakamazdı. Biri gelip mübarek yüzüne bakınca ona bakanın yüzü terlerdi. "Sıkılma. Ben melik değilim, zalim değilim. Et suyu yiyen bir kadıncağızın oğluyum." derdi. Bunun üzerine adamın korkusu gidip derdini söylemeye başlardı. 10. İçinizde Allahü Teala'yı en iyi anlayan ve ondan en çok korkan benim. Benim gördüğümü görseydiniz, az güler, çok ağlardınız.'' buyururdu. Havada bulut görünce, ''Yâ Rabbi, bu bulutla bize azap gönderme.'' Rüzgar esince, ''Yâ Rabbi, bize hayırlı rüzgar gönder.'' Gök gürleyince, ''Yâ Rabbi, bize incinip de öldürme.'' Azabını gönderme, afiyet ihsan eyle diye dua ederdi. Namaza dururken, ağlayan kimsenin içini çektiği gibi, göğsünde ses işitilirdi. Kur'an'ı ı Kerim okurken de böyle olurdu. 11. Kalbinin kuvveti, şecaati, şaşılacak kadar çoktu. Huneyn gazasında, Müslümanlar dağılıp, üç-dört kimseyle kalmıştı. Birkaç defa, kâfirlerin hücumuna, tek başına karşı koydu ve asla gerilemedi. 12. Çok cömert idi. Yüzlerce deve ve koyun bağışlar, kendisine bir şey bırakmazdı. Nice katı kalpli kâfirler, bu ihsanlarını görerek, imana gelmişlerdir. 13. Zevcelerine, ve birkaç hizmetçisine, bazen bir senelik arpa ve hurma ayırır, bundan fakirlere de sadaka verirdi. 14- Yiyeceklerden koyun etini, et suyunu, kabağı, tatlıları, balı, hurmayı, sütü, kaymağı, karpuzu, kavunu, üzümü ve hıyarı severdi. 15- Suyu, yavaş yavaş, besmele ile başlayarak, üç yudumda içer, sonunda, elhamdülillah, der ve dua ederdi. 16. Giyilmesi caiz olanlardan, her bulduğunu giyerdi. Kalın kumaştan, ihram şeklinde dikilmemiş şeylerle örtünür, peştemal sarınır, gömlek ve cübbe de giyerdi. Bunlar, Pamuktan, yünden veya kıldan dokunmuştu. Ekseriya, beyaz, bazen yeşil giyerdi. Dikilmiş elbise giydiği de olurdu. Cuma ve bayramlarda ve yabancı elçiler geldikte ve cenk zamanlarında kıymetli gömlekler, cübbeler, yeşil, kırmızı, siyah da giyerdi. Kollarını bileklerine kadar, mübarek ayaklarını, Baldırın yarısına kadar örterdi. 17- Arabistan'daki adete uyarak, Saçlarını kulaklarının yarısına kadar uzatır, Fazlasını kestirirdi. Saçlarına özel olarak hazırlanmış, Güzel kokulu yağ sürerdi. 18- Ellerine, başına, yüzüne, Misk veya başka kokular sürer, Ut ağacı, kâfuru ile buhurlanırdı. 19. Yatağı içi hurma iplikleriyle dolu, da bağlanmış deriden idi. İçi yünle dolmuş bir yatak getirdiklerinde kabul etmedi ve "Ya Ayşe, Allahü Teala'ya yemin ederim ki eğer istesem Allahü Teala her yerde altın ve gümüş yığınlarını yanımda bulundurur." buyurdu Bazen hasır, tahta döşek, yünden dokunmuş keçe veya kuru toprak üzerinde yatardı 20. Her gece gözlerine üç gerre sürme çekerdi 21. Evinde ayna, tarak, sürme kabı, misvak, makas, iğne iplik eksik olmazdı Yolculukta bunları beraberinde götürürdü 22. Yatsıdan sonra gece yarısına kadar uyuyup, sonra sabah namazına kadar ibadet yapardı. Sağ yanına yatar, sağ elini yanağı altına kor, bazı sureler okuyup uyurdu. 23. Tefeül ederdi, yani ilk gördüğü, birdenbire gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. 24. Üzüntülü zamanlarında sakalını tutar düşünürdü. 25 üzüldüğü zaman hemen namaza başlardı. Namazın lezzet ve safasıyla gamı giderdi. Peygamber Efendimizin Allahü Teala'dan korkması, ona itaat ve ibadet etmesi o kadar çoktu ki onun bu haline hiç kimse tahakkut getiremezdi. Mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ya Yarasuallah, sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınız affedildiği halde, neden bu kadar kendinize zahmet veriyorsunuz? Denildiğinde, ben Allahü Teala'nın en çok şükreden kulu olmayayım mı? diye cevap buyurdular.